Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Kon Konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz değil mi? Ee, 8.15 oldu saatimiz. O Oktay Bey? Oktay Bey? Oktay Bey. Alo. Alo. alo. Evet, alo dediniz. <gülüyor> Ve geldiğimizi herhalde törenlerle ...en güzel şekilde ispatlamış olduk. Valla en güzel şekilde ispatlamış olduk. Günaydın sevgili dinleyiciler. Aa, 16 Eylül 2013 Pazartesi sabahından hepinizde günaydın. Günaydın. Yanlış anlamayın programımız canlıdır. <gülüyor> <gülüyor> yani onu be belirtmek için özellikle ben bir kez daha saati vermek istiyorum. 8.16 oldu saatimiz. Ee, modern Sabahlıların yeni sezonu. Daha doğrusu yeni yayın dönemi diyelim. Daha doğrusu... 2013-2014 sezonu diyelim herkes sezonu için, diyelim. okulu açılanlar için. Evet, bugün okullar da açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, bravo. Bravo. Oktay dur, teknolojiye geçemedim ama ben normalde alkışa basardım alttan. Bırak Fahir, bugün, bugün bugün de böyle olsun ya. ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir ee, ferahlamış buralar. Bir ferahlamış da benim e, olduğum B stüdyosunun kapısının şey içten açma <gülüyor> kolu yok abi. <gülüyor> Olur da sana Allah burası kapanırsa ben kaldım abi. 2014'e kadar buradayım ben. <gülüyor> bir dahaki ses kadar. Ama nokta. Bir saniye. Bir dakika. Ne oluyor ya? Böyle başlanır mı Fahir? Tam bize yakışacak şekilde başlamış olduk. Bu arada herhalde bir açıklama yapmamız lazım sevgili dinleyicilerimize. Ne, ne gibi? Ee, neden bu acıklı şarkıyı çaldığımızla ilgili? Bu acıklı şarkıyı çalıyoruz ki daha ne şarkılar var bizde. Ne şarkılara çalacağımıza benzer. Ee, şunun için çalıyoruz sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. E, Fahir Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Oktay. Ee, Modern sabahlar. Bir açıklamayla başlıyor. Bir açıklamayla başlayacak. Ee, Yeni yayın döneminde tabii ki böyle olmasını istemezdik ama e, Ege bir takım nedenlerden dolayı artık programda olamayacak. Evet. Ee, ama çok selam var. Size. E, çok çok selam var. Çok çok hürmetleri var. O da çok selam söyledi. O da burada olmak isterdi ama maalesef olamıyor. Çok Ondan sevdiğim böyle, dedi radyoculuk mesleğime dedi ara vermek zorunda evet, kaldı. Bir noktalı virgül dedi. Bir yani İngilizler dinliyorsa şu anda daha doğrusu elçiliklerden dinleniyorsa bir koma değil de bir koma değil de. Ne e, diyeceksin çok merak ediyorum. <gülüyor> noktalı yani. <gülüyor> Ne diyeceksin? Yine anlamadı adamlar. Yani. Yine anlamadı adamlar. Neyse sonuç olarak e, programdan böyle e, bundan gayrı iki kişi olarak devam edecek. Evet iki kişi. İki kişi olarak. Ama, yani, ama tabii, yine eskisi gibi olacak yani, yani. Yani yine bomba gibi diyorsun değil mi Oktay? Fişek, Fişek gibi. gibi yani. Bomba gibi olacak. Dipçik. Dipçik dip, dip, dip, dip gibi diyebilir miyiz Oktay? Dipçik dip, dip gibi. Ee, dip, ama gibi. tabii ki tabii bir şeyler değişmeyecek mi? Tabii ki değişecek. Hayatımızda neler değişmiyor ki yani e, insanlar değişiyorlar. Ee, o zaman neden e, programlar değişmesin elbette ki e, modern sabahlarda bundan nasibini aldı. Nasibini Hatta aldı. şöyle söyleyeyim nasibini aldı. Sonuçta şurada ne yazıyorsa o olur Oktay. Alnını gösterdi sevgili dinleyiciler. Alnıma da parmağımla çizerek gösterdi. Var, var, vallahi tokat gibi cevap. Fahir Önüş'ten tokat gibi İnci cevap. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Bu sevgili arada aklımızda bir dinleyicimiz var herhalde ilk bağlanan dinleyicilerimizden biri. Ona da bir günaydın diyelim. Alo günaydın. Günaydın efendim. Modern Sabahları'nın yeni yayın hayırlı uğurlu olsun. Ay ya. çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> sağolunuz efendim. Sağolunuz. Kiminle görüşüyoruz acaba? <gülüyor> Bir dinleyicimiz yeni... Ben de, ben de modern sabahlarcılık yaptım sabahında. Siz, ee, siz de mi eski bu radyuncusunuz? Bunun döneminden itibaren katılamayacağım. Çünkü fen işlerinde çalışmaya başladım. Ama maşallah yani nasıl şeyi nasıl? Egeciğim ben çok sevindim senin adına. Çünkü <gülüyor> doğru düzgün. <gülüyor> Sonuçta bir i̇şin iş yani. oldu. İşin oldu. Yani düzgün gidebileceğim bir işin oldu. <gülüyor> yani tebrik ediyoruz evet. seni. Vallahi sıyırıldın, kurtardın ee, kendini. Boyu, i̇nşallah uzayan kol bizden olsun geçin. Biz hep bunu savunduk yıllarca. Uzayan kol fen işlerine doğru olsun ayrıca. <gülüyor> Egecim. Dinleyicilerimize de buradan müjdesini verelim. E, artık... Geçen, ee, nasıl diyeyim, Ağustos'tan beri feşlerinde kısım şifre olarak çalışıyorum? <gülüyor> ne kadar ne? güzel. KPSS'ye falan girmiştin geçen sene. <gülüyor> Hep bu yüzden olduğu ortaya çıktı. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi biz modern sabahlarda bu sene yine ee, onda bitecek şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Senin mesai kaçta yani, başlıyor? Bundan, ee, sabah bizim en yoğun olduğumuz saatler. Ney? Fen işlerinde. <gülüyor> Doğru. Yani, ben böyle bir bağlantınızla falan her sabah bir keyifli iki, iki, fıkrayla belki. Aa çok güzel ya. Harika Ege. Hakikaten biz bu sezon çünkü bir yenilik yapamadık. Daha doğrusu hakikaten bana da sabah haber verdiler. O kadar aradı. Ben... Saat yedi buçukta uyandırdı. Abi dedi, ne programı dedim ya. Program bu yani, yani sabahın... Dedim için... haksızlık etme Fahir. Yani niye yenilik yapamadık. Ben saçımı sakalımı kestirdim Ege. Fahir de bıyık bıraktı. Sen ne o yaptın? şekilde başladık yani. Senin yani. kestirdiğin ya da bıraktığın özel bir şeyler var mı? Yok bizde şimdi müdürümüz biraz o konularda sıkı, o yüzden de... <gülüyor> sıkı diyorsun <gülüyor> yani dak gibi bir şey mi? Bayağı sıkı mı yani? Bayağı sıkı. Yalnız bu arada size de bir müjde var bizde bir kişilik bir kadro boşaldı fen Ciddi olamaz. Hadi ya ciddi olamaz. Başımıza gelecek en kötü şey işte. Resmen, yani bizi resmen fen işleri modern sabahları yok edecek yani. <gülüyor> Valla içten içe. Çünkü yıllarca başka programlar bitiremedi. Ama bakınız bir fen işleri. Programı ne hale getirdi? Bu arada gelmeyen yerden vurduk. Biz buna hayatta şaşırtmacalı ne diyorduk biz? Şaşırtmacalı şey soru diyordu. Götür geç. Ee, bu Olur. arada e, dinleyicilerimiz hoş geldin tweetleri atıyor. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmiş model sabahlar tweetleri atıyor ama e, Ali Özgür Bey ve Zeynep adımı ayrıca teşekkür <gülüyor> ederim çünkü daha ilk günden İngilizcemiz gelişmeye başladı. Noktalı virgül. Demin e, fail sen söyleyemedin. Semi colon. Semi colon. Yeah, thank you. Ee, Egecim yani tabii ki bizim elçiliklerdeki deneyiciler ee, de devam etçi için ee, Evet bizim öyle. Sizin orada İngilizce konuşulacak mı Ege? hiç İngilizce? Ayayı İngilizce konuşuluyor. Ya. Yani eee e-mail var mesela e-mail gelir. Reply veya done diyerek cevap veriyorsun. Reply <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veya done. Hı. Hmm. Böyle. Anladım. Yani olduysa, olduysa, tamamlandıysa böyle Ce e sadece cevap verilecekse reply. Çok güzel ya repli olması gerçekten güzel. Güzel bayağı bilgisayarlar falan iyi bayağı yani. Ama ben şu anda tabii tam hakim olmadığında müdürümüze hemen danışıyorum. Müdürüm replimi dönem ediyorum. Sen bir şey diyeceğim Ege. Sen bir de daha yenisin değil mi şimdi orada fen işlerinde? Ben tabii yeniyim. Devrecilik yapıyorlar mı sana? Yapıyorlar. Devrecilik yapıyorlar mı sana? Yani böyle şakalardan ziyade hani böyle eziyorlar mı seni? Orada burada sıkıştırıyorlar mı seni? Anlat biraz bize. Yani, yani Sıkı dedin çünkü müdürüne. Fen tabii köklü bir kurum olduğu için. Hı -hı. Ben şimdi saylağım burada. Mesela geçen gün keser sapıyla dürttüler. Hemen yapıştırsaydın cevabı o. Senin çok kullandığın bir laf var. Keser sapı keser sapı eser se, keser sapı diye. Bak işte ben mesafen işlerine giremem abi. Giremezsin abi çünkü sen çok yani uzattım ya. En, şey. en başta söylenecek şeyi en sonda söylüyorsun. O da senin Bak, en büyük ayıbın Kestiler adamı galiba değil mi? Ege? Yok buradayım da bir mail okuyordum. Bir şey bir saniye. Müdür Bey retrimi Yok efendim. Dönemiymiş, repli... repli miymiş? Biz de merak içerisindeyiz çünkü. Repli mi, dönemi mi diye. Peki, sana o zaman yeni e... Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Tabii ki ziyaret edeceğiz sana. Ee... Ne zaman bugün mü başladın sen yeni mesaine? Ağustos Ağustos'ta. Başladın. Ağustos'ta başladım Bayağıdır görüşmüyoruz zaten. Doğru evet. Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Biz görüştüğümüz zaman da bu konuyu konuşmamı... Çünkü çok üzülüyoruz. Çok, çok. O yüzden e, telefonda konuşalım. Telefonda sizledik. konuşalım. Yo, daha... Hiç de üzgün değilim. Çok da mutluyum. Sen, sen, sen de, de biz üzgünsün. Allah'ım sen zaten üzgün olduğun vaki mi? Sen gittin. Daha iyi bir maaş olursa ben 100 lira 150 lira farkı olsa giderim dedin. Gittin. Ki yani bence yani değil. Şu da var. Şu da var. Ee, üzülmenize gerek yok. Burada bir kişilik kadro olduğunu da söyleyeyim. Peki... E, ne arıyorlar o kişide İngilizce de aradıkları ne? ne arayacaklar adam Anadolu Sistem ne yedek listeden kazandı diye fen işlerine gel. ben de sen girebileceğin düz, düz mü ben düz lise, tabi düz ben, lise. benimki sonradan ben o bursa oldu seninki benimki sonradan oldu onu acaba bilirler mi saydırabilirsin onu Fahir saydırabilirsem ben o zaman direkt süper lise mezunuyum çünkü onu onu saydırabilirsin Neyse ya liseden değil de üniversite eğitimden bakıyorlar ya bize sıkı bir matematikçi ya da İyi bir malzemeden anlayan metalüroji mühendisi lazım. <gülüyor> Ama ikisi bir daha hayatta olmaz dediler. Yapma ya. Fenişlerinin ya. İngilizcesi ne? Neyi? Fenişlerinin. In English. Yani mesela bize elçin mesela sorarlarsa... birisi olsa sana dese ki... Yani bizi dinliyorlar da hani arkadaşınız ne oldu dese biz fenişleri yerine ne diyeceğiz? Yani he is still working. Nerede diyeceğiz? He is still working. Nerede diyeceğiz yani? <gülüyor> Kimle konuşuyorsun sen orada? Valla benimle de konuşmuyor. Sen ne konuşuyorsun? <gülüyor> <Begülüyor> ya. ya tabii. wi Fire Önçeniz başlamadı. o. Hep onlar projeler. Projeler daha da. <gülüyor> He still working ne diyeceğiz yani? Fen yerine yani. Fen. Yani science. Science things mi yani? Erdem, Erdem Bey demiş science fiction demiş. Science fiction. Science fiction de evet. Doğru. Doğru. İyi. O zaman bizim İngilizce fena değil. Ege sana ayırdığımız süre burada sona erdi. Evet çünkü e, <gülüyor> daha ilk etapta reklam verenlerle pavaz olmak istemiyoruz. Evet. E, sonra fen işlerinde e, şeye, kıymete binmesin. Kıymete biner. Çok teşekkür ederiz. E, yeni görevinde başarılı. Hoş, gö hoş geldiniz diyorum size. Çok, Çok teşekkürler. Sana, sana da hayırlı olsun, olsun diyoruz. Sana, evet. Sabah sabahlarımız biraz daha kolay olacak sahnenizde. <gülüyor> <gülüyor> Artık bunu yayında anlatırız bize. <gülüyor> Hayır ya. Neyse sesin az geliyor. Ay hadi kapattım vallahi kapattım. Valla ben vallahi billahi bu ne ya? Ben pek özlememişim yani. Ben hiç. hiç... Ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yine aynı, Sohbeti aynı ya. tarz, aynı kafa aynı şey. çalışıyor. Hep. Bana laf sokuyor orada. Tenişlerinin ne oldu? Olduğunu... Kendisi demiyor muydu Anadolu sesine ben yedek listeden girdim diye? Ben mi Ke uydurdum? Kendisi diyordu abi kendisi demez mi? Biz nereden bileceğiz kendisi demezler? Ama ya? neyse bırak Allah aşkına sende Laf ola beri gele. Oldu. Sevgi diniçiler. Yani şu ki, ilk gün ilk yani yeni ilk döneminin ilk programına yakışmadı bu. Yakışmadı. gerilimde çatışma ile başladı. Ne arayıp oraya başladı? On da e benim. Ben de Birden abi. bire kendimizi böyle tokat bir şey... gibi yüzümüze indirdi. O zaman biz şey yapalım ya. Ben rapli yapıyorum oktay. Yap yap abi rapli yap. Rapli yap. Tamam. Tokat gibi çıkalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tabi muhtemel ki güzel bir şarkıdır ya burukla. Ya ben ya. <Gülüyor> ama dinleyicilerimiz belki o kadar beğenmemiş olabilirler. B belki de yani şey yapmamak lazım. Ee, ne derler? Onları da çok üzmemek lazım daha ilk günden. Değil mi? Ee, öyle. Öyle On tabii. È. Bir de ilk günden yani ilk ağzımızla yaptık sevgili dinleyiciler az önce. Evet her şey e, eskisi Huy olduğu gibidir. Devam ediyoruz. başladı. Daha Bu güzel iyi, iyi, şarkılar iyi. çalacağız size. Yani siz içinizi ferah tutun yani öyle sadece grup love değil. Bu de da yani daha dinleyeceklerinizden sadece birkaçı diyelim Böyle şey yapmış olsun. Oktay nasıl iki kişi olmaya alıştık mı yani böyle bir hani bir slogan abi falan. alıştık. Muhteşem Benim... ikili, bu ikiliye dikkat. Çarpıcı ikili falan böyle flash bir isim bekliyorum senden. Yani istiyorsan... Tokat, Tokat gibi bir ikili. <gülüyor> Benim aklım hep tokata gidiyor ya Fatih. Evet. Biliyor musun onu sen? Yok onu bilmiyorum. Tokat. Ha şey. Tokat hadisesini bilmiyor musun? Tokat hadisesini dün duydu. Tokat hadisesini. Yani tabii tevatür de olabilir ama. Tabii tabii. Çünkü tabii. E... Ee, spor Bakanı'na sordular. Saçma böyle Suat bir şey dedi. Saçmalamayın ee, dedi aslında öyle dedim dedi. Lüzumsuz şey ya bunlar dedi. Ama o şey dediğinde de yani... E, Başbakan... Kına disesinden bir şey Onu bir baştan anlatalım da Hı. bilmeyenler vardır peki. Başbakan Erdoğan'ın Suat Kılıç'ı tokatladığına yönelik bir e, iddia atıldı ortaya. O Suat nereden Kılıç. çıktı peki? Kim attı iddiayı? Mehmet Baransu ile alakası olan bir ha, şey evet, var mı? evet Mehmet Baransu evet. Ha. Ya da Suat Kılıç'ın yanağında bir kızarıklık mı varmış neymiş o, o da olabilir. Onlar <gülüyor> böyle bir sormuşlar. Yüzumsuz şey bunlar bunları konuşmayalım demiş. Hı -hı. Suat Kılıç ile bu sayın bakan. Onun üzerine gelişen olaylar. Ha. Olaylar olaylar dediğimiz. Olaylar olaylar. Tokat. Benim aklımdan çıkmıyor yani tokat. tokat şey. Akcian Hanım senin de travma yaşattılar kurban olayım. Yok yüzumsuz derdi. şeyler gerçi ama Tabii, yani. Şey. Ama şeyde de var yani işte o dediğim gibi yani Suat Kulası'nın açıklaması şeyden tahmin etmemiş olabilir. Bu Kına hadisesinde de döndükten sonra Kına sorusunu sorduklarında lütfen seviyeyi düşürmeyelim diye bir şey vermişti, bir cevap vermişti. Hadi canım. Hı -hı. E, Kına, Kına, Kına, Efe, Kına cevabını veren, daha doğrusu Kına yorumunu yapan e, kendisi değil miydi? Suat evet. Suat değil miydi? İşte onu sorduklarında lütfen seviyeyi düşürmeyelim diye bir şey söyledi. O, o, yani yani o yüzden... pis, mi, pis mi sordular acaba? Siz hakaret <gülüyor> falan diye mi sordular? Hiç, hiç bilmiyorum Oktay. Hiç soru bilmiyorum. demek soru ben, seviyesiz fair yoksa ben, yoksa zaten kendisi yapsayım bakan yaptı onu. Ben rahatsızlıklarımla mücadele ediyordum biliyorsun. İçimdeki teyze e, yıllar sonra patladı içimdeki teyze. Yıllar sonra dedin 2 3 yıl sonra. Yani 2 3 yıl sonra patlamadı yani yıllarda zaten bunun diyeceğim. sinyallerini veriyordu. E, veriyordu veriyordu. Hakikaten biraz daha böyle daha çok ben hani hep kadınlarda gördüm özellikle yaşı ilerlemiş kadınlarda. Mesela annemle gördüm mesela. <gülüyor> i̇şte Öyle işte ben rahatsızlığımla mücadele ediyordum. Sen... İşte ben de rahatsızlıklarla mücadele ettim. Oktay ediyorum. Demirci de rahatsızlık. Biz hakikaten yazı çok zor geçirdik. Yazı rahatsızlıklarla müc mücadele ederek geçirdik. Yazı hep, hep rahatsız geçti. Hep hiç, yani öyle tatil, matil oralara git, buralara git diye düşünenler olabilir. Öyle Asla şey böyle bir şey olmadı. Geçen sezon bizimle beraber olan Ege Kayacan hatırlarsınız sevdiğiniz evet. Hatırlar mısınız? Evet. Hatırlar çok Değerli musunuz? bir arkadaşımızdı hatırlat. Sene... Bazıları şey diye şimdi ismi neydi? Adını sen getir diyeceklerdir. Egemen falan diyenler için hatırlam Ege. Ege isim. Yani biz bazen Egemen diyorduk ama biz de diyoruz. Egedir. Gerçek Bazıları Egek diye geçen. Hani soyadı Kayacan'dır da Ege, Kayacan'ın Ege diye geçtiğiyle telefonlarına bu, baksınlar. Bir. Bu sene kendisini Fenişlerinde ziyaret edebilirsiniz. Gidip mesela bir çayını içebilirsiniz. Çünkü anlattı, uzun uzun anlattı bize. Ağustos'ta başladı. E, Markayla de şey çayı efendim. Çok güzel. Ayda 100-150 çay ki Ege'de çok çay çan birisi değil. O yüzden çekmecesinden her daim o kirli sarı pullardan var. Ah, Gidip güzel. rica edebilirsiniz çay diye. Neyse, e, o onun... Onun O da şey geçirdi. Bir MR cihazına girdi o da. O da bir MR cihazına bir temizlendi. girdi. temizlendi. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Çok razı, Hep yatıyoruz. nazar, hep böyle işte göz değmesi, nazar, efendime söyleyeyim bu tür şeylerle hep geçirdi Hep böyle bilimsel açıklıyoruz biz. Ee, ve ben gerçekten samimi söylemek gerekirse programın ne zaman başlayacağı konusunda benim bile bir şeyim yoktu. Bir fikrim yoktu. Aniden gelişti. O yüzden çok hazırlıksız hani ne derler misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye. Ya siz de <gülüyor> böyle bir... <gülüyor> Ya. <gülüyor> Vallahi toplam yüz yaptın. Nasıl öyle geldi yani? Yeter, ee, Şu, Şimdi tabii. Şimdi bazı dinleyicilerimiz tabii merak ediyor yani yeni. niye bu yeni yayın döneminde 16 Eylül'de başlayacağınızı işte duyurmadınız bir, deklare, e, bir şey yapmadınız. Bazıları şey diyor niye deklere etmediniz? Son güne kadar ben söylemediniz. Deklere ne, ne demek olduğunu şey daha yeni öğrendim. Deklere done ve ripli. Bu, bu üçünü yeni öğrendik. Ee, bunu soruyorlar. Ee, neden işte şey yapmadınız bir 16 Eylül diye söylemediniz. Çünkü kapanışta da Eylül'de başlayacağız demişiz ay, biz. Kaç, ay, kaç abi, da ben bilmiyorum. Geçmiş gün. Yok 2 Eylül demişiz galiba. Orada. Demişiz mi? Demiş. Demişsim. Demişsiz. Demişsiz. Doğru kullanalım. Demişsiz. Hatırlamıyoruz. Çünkü ben rahatsızlıklarımla mücadele etmekte. Beynim adeta bir pamuk kıvamında. Pamuk, pamuk da değil. Kos helva vardır ya. Yok kos helva da değil. Pamuk helva ya. Elvasın, hani böyle hayır. beyin dediğin böyle sık. Çarşı helvası normalde... mı Fahir? Çarşı helvası Oktay. Tamam. Balıktan çarşı sonra el... yenen helva mı? Balıktan sonra. Yoksa un helvası mı? Yok yok pamuk helva işte ya. Pamuk helva dediğin ne ya pamuk şeker Çıba. mi? Çıba pamuk şeker işte pamuk helva diye de geçer o. Yöresel lezzetler. Programdaki ilk yerinimi herhalde istedirse gidip işler. Bu iki kişi olmak bize yaramadı mı Oktay bilmiyorum. Yani hep böyle insan böyle bir üçüncü araya girecek de müdahil olup bizi ayıracak diye bir şey bekliyorum. Ama orada aradığım şey bulamıyorum ya. Yılların alışkanlığı mıdır nedir bak şu anda kendi duygusal boğazına lütfen Faiz. Bugün er. ilk gün bugün. Bugün e, serbest, serbest kıyafetle geldik. Gün. Evet zaten kıyafetlerimiz de serbest bugün. Bundan sonra bizde kolalı gömlek e, ve e, takım elbise. Yalnız ben bugün zor geldim. Yani e, 15 Ama, senedir <gülüyor> 15 senedir aynı Lan yolu de, geliyorum Faiz. Zor geldi. Hakikaten e, zor geldim ya. İşte Ege'nin işleri o fen işleri dedi. sen zannediyorsun ki bu işte şehir. Hayır alakası Ege Kayaca'nın programa ket vurma çabaları. Oradan şey yapayım. Resmen adam bu Çetin için devamında ot diye doğru gelirken bir köprü var ya. Evet. Demir köprü. Demir köprü denirdi. Daha doğrusu hala öyle denir de. Artık bir hani demirlik, Köprüde trafik yıkanmış. yoğun deriz biz. <gülüyor> <Hangi> <gülüyor> deriz. Köprüde bayağı trafik yoğun. Hangi köprüde? Demir köprüde. Birinci köprü trafiği buralara kadar yansımız deriz. Ta evet. Çetin Hemeçin başında. Şimdi orada o köprüyü geçtikten sonra yani Konya yolunu hemen atladıktan sonra göz gözü görmüyor. Toz, dozdan. Toz, duman, hep oralar bozkır işte. Anadolu, Oktay. <gülüyor> orada bir Anadolu havası var. Biz zamanında hatırlarsan Geçlik par Park'ında bir şey törenine gitmiştik hatırlarsan. Avrupa Birliği. Yok yani evet ahilik töreni falan vardı orada Hı. hatırlıyor musun? Yani görsel olarak hani o yeminleri falan. Evet et, Avrupa Birliği projesi kapsamında görmüştük. Projesi kapsamında ha? evet görmüş. Şimdi orada ne yapıyorduk o günleri tekrar yaşatılıyordu o geleneksel <gülüyor> yapar. Ama şimdi burada da <gülüyor> burada da o Anadolu yani Anadolu Boskır o Boskır'ın o Anadolu anladın mı şey halkı ne <gülüyor> halkı bilir. Anadolu halkı. Evet o en mantıklısı o. Yani ya. Yani Otoğustum çok zengin anlattın. Zengin. zengin. Evet. Kendini çok zengin ifade ettin. yüzden. Anadolu'nun o zenginlikleri. Senin de dediğin gibi adını sen getirdiyecektim diyecektim. Sen dedin çok yaşayacaksın inşallah. Sen olduğunu düşündüğü bütün kelimeleri. <gülüyor> bir araya getirdi. Burada <gülüyor> kullandım. Vay Sizler önce. için bir araya getirdim. Siz dostlar için. Bakın mesela. <gülüyor> Valla oralar çok değişmiş. Yani Ankara'ya or orada bir haftadır, iki haftadır... Haber geçmeyen alınamıyor. ...geçmeyen varsa bir, bir geçsin bir görsün. Valla göz gözü görmüyor yalnız. Oradan geçerken camları falan kapatmak lazım. Yani ne olur dikkat edin. Oktay lütfen klimaları kapatmamız gerektiğini de söyleyin. Zira biliyorsun klimaları daha... Değil mi şey yapacağız onların da nesi var? Süzgeci var. Süzgeci denmiyor ona ne deniyor? Filtra. Filtra. Evet. Filtra. Filtra. Evet, yani Ama zaman... güzel geldin Fahir. Çok, çok güzel tarif etmişsin tamam, sen çok, yolu. Yani... Oradan oraya geç. Oradan oraya geçtiği bir otobüs durağının yanından çıkarsın. Beriyan'dan falan diye anlattın ya. Evet. Aynen o yoldan geldim ben. Sizler de lütfen bu yolları takip edin. Eğer bulamadığınız ee... yol varsa açın bize sorun biz Öyle. tarif edelim. Valla siz ne yaptınız? Aslında ben de onu merak ediyorum. Hani böyle okulların ilk gününde de. Ne yapalım ya işte biz de, de şey yaptık, falan. Hay ben Bana bir hıçkırı tuttu sabah sabah. Şey oldu böyle. Şeyden oldu, ponçikten oldu. Ponçikten mi oldu? Hı. Sabah sabah tabii ki ilk ponçiğimizi de yedik. Oktay Demirci sağ olsun. Ee, Yeni yayın döneminde hiç komadı. Çünkü aç açına dedi. Daha doğrusu aç açına yayın yapılmaz diyerek bize ponçik getiren yani. Radyomuzda da değişiklikler var. Çok değişiklik var. Valla bizim çok değişmişiz. Ben önümüzdeki iki ay falan adaptasyon. Ben öyle söyleyeyim. Hiçbir şey beklemesinler. Yani daha yayına asıl, şey, asılacağız dediğim. Tabii ki asılacağız. Ama önce alışacağız. Sonra asılacağız. <gülüyor> yani öyle. Bir de değişiklik var. Benim anlamadığım değişiklikler de var. Onları kime sorabiliriz acaba Allah Valla biz de bilmiyoruz. Hem radyoda kimse yok. De değişmiş. Çehreler. Yüzler. Bir odaya şey komple poşet geçirmişler. Allah sanki zannedersiniz radyomuzda Dexter Morgan var. Yani o derece naylon harcanmış. Naylon harcanmış. Ya bir yerden bir, güzel bir naylon. Biz de kafamızı uzattık. Ne kadar cahiliz bizde ya. Belki... Bir bakma neye bakıyorsun oraya? Şey belki yeri şey belki göreceğim. Abi. Ee, ne yeri? Ee, olay yeri? Olay yeri. Olay mahalli. Ha, işte bak. Böyle açtık torbayı ne var burada <gülüyor> değil. Burada ne var diye. İçer yer torba. Bir şey, şey, var i̇şte torf, bir şey de yok yani. Ondan sonra başka başka şeyler. Bir makina var. Ne olduğunu anlamadığımız. Onu ben anladım ya o şey ben de sonra kahve, kahve makinası paylaşıldı böyle para atıyorsunuz ama cüzi miktarda sevgili dinleyiciler mesela aç onu da söyleyelim sabah sabah hani iş yerlerinde makinalar vardır bilmiyorum yani şimdi iş makinası mı Şş, vallahi o bravo <gülüyor> makinası değil mi iş, bu? Makine Tabii, iş makinesi tabi iş makinası iş yerlerinde oluyor ya böyle hani biz kendimizi bir şeyde hissedelim diye ne derler gökten denmez ne denir hani beyaz yaka ha plaza. Oktay vallahi iyice geri zekalıya bağladım ben. Hani zaten konuşuyorsunuz. Beynim vardı bu hastalıkla beraber o da gitti. Hastacıklı. Ama yani orada yaşamayız. Çünkü zemindeyiz sevgili icler bilmiyorum gözünüzde nasıl canlanıyor. Kot altı aldık. yani. Evet, kot altı olduğumuzdan ötürü şey hissediyoruz Ama yani, güney güneycep yani yine cipemiz ısınıyor. Hiç... Yani o, ısınmada bir sıkıntı yok. Ama hep kendimizi şey hissediyoruz. O plazalardakilere imreniyoruz falan filan. Oradaki makinalardan biri gibi geldi. yani sanki kendimiz plazalardayız. Kendimize şey... kart yaptırdık mesela. Basacak yer yok radyoda ama biz yaptırdık kart. Allah razı olsun ne diyelim yani Oktay bu kart yaptıranlardan da bağışlar sayesinde kartlarımızı da yaptırdık. Bakalım bu sene bize gelecek değil mi yine kimlik? Gelir Otobüslere herhalde. sene binemez gelir. kimliği. İnşallah yani. İnşallah gelir. diyoruz. Yoksa gene yanarız İnşallah. ki. Yani. İnşallah diyoruz. Bu yayın döneminde de öyle başlamış oluyoruz. Evet Oktay güzel başladı. Neyse yani önümüzde değişiklikleri konuşacağız. Çok. Bir toparlayalım konuşacağız. şey yapalım. Çok Dinleyicilerimizle de konuşalım. Bu ne kuru kuru? Kuru kuru hakikaten kuru kuruya. Ama sanki dinleyicilerimiz aradı da ben bağlamadım. Sanki. Hı o zaman bir böyle bir tatlı bir huzur Bir tatlı telaş al Bulalım Al al al sana al Bakalım inşallah... ilk ilk kim İlk Günaydın Günaydın Aa kimle görüşüyoruz hemen bağladım, o, bağladım. O, o. vallahi çok, çok acayip e, mutlu oldum ya İzleyicilerimiz arıyor ama telefonlar açılmıyor diye Aa, vallahi, gör, Aa işte Fahire Tokat gibi cevap geldi yine Kim verdi bu cevabı Burak ben. Günaydın. Burak Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Esas siz hoş geldiniz de Burak Bey. Esas sizler hoş geldiniz. iki senedir e, retail'de bozmadınız. Sizinle ilk tanıştığımda ben trafikte böyle inanılmaz patladım. Yine okul başıydım. Okul başı. E, sezon başıydım. Sezon yani. başı çok güzel. Okul başı diye Biz şey. öyle öğrenci pasomuz olduğu için bizim hiç o havadan kurtulmamak için hep okullar açıldığında başlıyoruz. Çok güzel. Bütün aynen. Yine böyle bir günde yine bir, e, böyle bir trafikli sabahlarım arayıp ilk kez konuşmuştum sizinle. Sen işinde sonra milyon telefon. Ne değişti o iki yılda biraz anlatır mısınız Burak Bey? O musunuz siz Burak Bey? Yok, öğrenciyim ben. Nerede çalışıyorsunuz? Hacettepe Üniversitesi'ndeyim ben. Sahibi misiniz şey gibi abi? Fen İşleri miyim Hacettepe Üniversitesi'nde ne yapıyorsunuz? Hacettepe. Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te Bilgisayar Programcısı. Ya yani ana Hacettepe Üniversitesi sizin adeta siz oranın direği, kolon. Yani ana temel direği gibisiniz, değil mi? Estağfurullah. Yok, sizin omuzlarınızda yükseldi Hacettepe Üniversitesi diyebilir miyiz? <gülüyor> Ee, öyle diyelim teki. Siz uygun görürseniz. Estağfurullah biz ne demek sizde yani çok mütevazi o yüzden ben şey yapmak istemiyorum Burak Bey yani sizi de mahcup etmek istemiyorum. Neler değişti Burak Bey biz... iki yılda hayatınız evlendiniz i̇ki boşandınız yıl. ne oldu neler oldu? Evlendim evet 1 Eylül'de evlendim. İyi ya öyle mi? Ama çabuk evet. boşanmışsınız hemen bu daha 16 dur, Eylül. boşanmadım boşanmadım daha dur güzel gidiyor. durum. Durun bir daha iyi güzel 16 günde bunları söyleyecek tamam, kadar tabii. tecrübeniz var güzel. Tabii tabii 16 Nasıl 16 hasılattan gibi. memnun musunuz bu altın durumu falan filan sizi nasıl Vallahi etkiledi? Ya, hasılat güzel ama bunu, bunu bir programda yayın, şey, konu etmişsiniz siz bu geleni karşılama öpme böyle monik monik şeyler ha, falan. Yanaklar yoruldu değil mi? Yanak. Yanaklar lan ziyade de çok özürleyerek söylüyorum. Ee, çok fena yaralarla cebelleştik eşimle de. Nasıl yaralar ya? Yani işte dudak kenarında, yanaklarda... Nasıl öpüştünüz siz de. gelenlerle ya? Yanaklar, <gülüyor> yaralar çıktı diyorum. Burak Bey öyle biraz şeyleri, yaraya yara yani merhem olayım diye. Artık nasıl geldiyse, haslat nasılsa, nasıl, coşkuyla diyorsun? öpüşülmüş Vallahi yani düğünde. Valla hakikaten. İyi ama yani değdiyse ne güzel. 16 günde neler değişti? Peki? Nerede oldu düğün de, Burak Bey? Değdiğini de, de, de, de düşünüyoruz. E, düğünde... Hı. Bildiğimiz bir yerdir mutlaka. Çünkü konukta bir havuz var biliyorsunuzdur belki. Nerede? İsim vermeyeyim dedim ama. Ya vermeyin Vermin. tamam. Evet. Yani bir yerde havuz var onu anladık. Ankara'da oldu yani değil mi? Ankara'da, Ankara'da evet aynen öyle. Ankara'da kaç yerde havuz var ki zaten onu biliyoruz. Evet. Çok var orada oldu açık ama bir kendisi kır kırdığını tarzında. Ha. Topuklar ee, battı e, mı bir kere çimenlere? Topu... Yok çimen yoktu. Çimen sadece bizim oturduğumuz alanda vardı. Orada da eşim şey gidiyorduk, balık gidiyorduk, daha kolay diye. Niye kır diye tutturdu o zaman kızacağız? Demek ki filmlerde görüyor insan özeniyor hep. Hep zannediyoruz İngiltere burası. Vallahi yani yarık kır denen yarısı havuz başı. valla Burak Bey'in havuzda karşıladık biz kendimizi attık? Burak yani Bey. Stresi ediyoruz. atmak için güzel yani olmuş. biz veda ettikten sonra geçen sene son programımızı yaptıktan sonra Haziran'da neler değişti diye sorduk Burak Bey tokat gibi cevabı verdi yani. Evlendim ben dedi bir Tarihini falan veriyor bir de bir takım ayrıntılar veriyor Yala, de... Yalan değil yani bence. Babet giymiş çünkü. Hanımefendi eşinizin adı neydi? Gülay. Nilay. Gülay. Gülay. Gülay yanında evet. o zaman mutluluklar dileriz Burak Bey. Bir ömür boyu mutluluklar ama güzel yani. Gelemedik bizim işimiz vardı o gün. E, Art artık kusura, kusura, kusura bakmayın. Da. Estağfurullah, Estağfurullah. sizi temsilen birkaç arkadaşımız geldi oradan. Aa, aa, çok sana. teşekkür ederiz. Çok sağ olun Burak Bey. Yani sağ mutluluklar diliyoruz. Bizden tarafa değişenler de şöyle. Siz yayını bitirdiğimiz günden biridir. Eee... Sabah saatten işe sürekli birinci kanalımızda slogan etmiş bir arada 1'e basıyoruz radyo Ama canım artık öyle bir şart yok kalktı o karar Yani öyle illa mi? birde olacak diye bir şey yok <gülüyor> Ya Bunu biz kendi işimizde sloganımız Türkiye'nin de çok sevdiğim gibi sabahları da Sağ olsun. Ee, Sağ olsun. Böyle bir asılı izimlik vardı yani yok dedi Bir ya, hüzün onu... vardı. O hüzün kalktı diyor. Sonbahar <gülüyor> hüzünü geldi. O hüzün mü kalktı? Ne diyorsunuz? Aynen öyle. Aynen öyle. Sabah 8'den beri trafikteyim. Bu arada İncek yolu çok kena durunda. Alternatifini düşünün diyorum ama alternatifleri de da berbat. Bakayım yani. alternatifin neresi var ki oranın? Alternatifi yok ya, öyle söyleyeyim abi, size. Hadi. Hiç bir yer yok yani. Girmişte bulundum zaten buraya. İncek yol artık... dediğiniz Konya yolundan İncek gidiş tarafı mı? Yok. Dönen taraf. Dönen tarafa, tarafı. Gel. Tamam pek. Oraya gitmeyin. Ya, o zaman diğer tamam. dinleyicilerimiz <gülüyor> or, o tarafa Gitmeyin biri yana gelin. Biri yana gelsinler. <gülüyor> bu bu hız ne atmış oldum? Sabah abi bir açma sesinizi duydum. Aman dilin ne güzel. Sezon Şahane başlamış. çok teşekkür ederiz Burak çok Bey. Sağ olun Burak Bey. Sağ olun Görüşeceğiz yani daha çok görüşeceğiz. Hadi hadi sezon boyu beraberiz. Peki inşallah, i̇nşallah. hadi güle, görüşmek güle. üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hoşçakalın. kolaylıklar diliyoruz. Sözcü Hanım'a da selam hoşçakalın. Hürmetler hürmetler sevgiler bir ömür boyu mutluluklar. Yalnız nasıl aslattı iyi nasıl sesi iyi geliyor. Tabii gelir Burak iyi onunun keyfi de yerinde oluyor. Yani Babet bile sorun olmamış ya kır dümdü. Öyle düşün yani. Hayır. Ee, bir dinleyicimizle mi konuştuk? Bir dinleyicimizle. Şöyle diyeyim. Bir dinleyici köşesi yapalım. Bir dinleyicimizle konuştuk. Konuştuk. Nasıl ki bir reklam olduğuna inanıyorsunuz. Nasıl ki bir reklam? Bir tane alalım ya. Reklama yaparız yani. Dinleyicimizle mi alalım. Yapalım. alalım? Alalım tamam. Sık konuşalım ama çok, çok telefon çalıyor. Özlemişsin. Özlemişsin. Günaydın. Günaydın. Aa, kimle görüşüyoruz beyefendi. Bu sabah hep adam adam adam adam adam üstüne. Özgür ben, Özgür Pazar. Özgür Pazar, Aa, işte adam gibi adam. Yani adam adam dedirtiniz adam gibi adam da dedirttiniz. Özgür Bey, hoş geldiniz. <gülüyor> Esas hoş geldiniz. Ay, biz de bunu bekliyoruz. Bu, bu. Biz hep böyle bir pas açıyoruz bir şey ama yok yani. <gülüyor> Yani güzel sürpriz oldu. O ama ne, böyle öyle. şey var şaşkınlık vardı o Neşve'yi yakalayamadım. Hani böyle eve gelirsiniz de misafirliğe gittiniz de surat böyle bir tebessüm eder ama bir taraftan da yani böyle ne işiniz var der gibisiniz. Sanki. Bu sene değişik bir Aa, tanıtım evet. şeyi izledik Özgür Doğru. Bey fark ettiniz mi bilmiyorum. 16 Eylül'de başlayacağımızı hiç haber vermedik. Değişik bir tanıtım stratejimiz vardı bu sene. Yani evet tam oğlumu kreşe bıraktırdım. radyoyu açtım dedim yine yoktur ama ben bir şansımı deneyeyim. Önce bir renklif, reklama renk geldim. Sonra diğer kanalları gezerken Hadi baktım sizin sesiniz. Dedim herhalde bir teaser falan bir tanıtım yapıyorum. Canlı olamaz dediniz. Bu canlı, canlı olamaz. olamaz. Bunlar dedim. gerçek olamaz. İnsan gerçek olamaz bunlar dediniz. Onun şeyi var şaşkınlığı var. Onun için şey yapıyorum. Bıraktınız ee, mı oğlunuzu kreşe? Evet oğlumu kreşe bıraktım. Şimdi de e, oturun içerisinden geçip ofise gideceğim ama Bilkent kent nasıl olduğunu düşünüyorum bir süredir. Bıraktığınız gibi üç. desek bıraktığınız gibi desek Özgür Bey yani anlaşılmadı. <gülüyor> Hayır <hiç> <vay gülüyor> anlaşılmadı hani Özgür dediniz Bey ya tarafından. o kapı nasıl? bıraktığınız gibi en son nasıl bıraktıysanız öyle ne değişti Özgür Bey hayatınızda bizi veda ettikten sonra ya var mı somut delil? olmadı. Yani ben zaten evli olduğum için yanından evlenme gereği hissetmedim. İyi yapmışsınız. Çünkü ben bazıları de... öyle yapıyorlar. Gereksiz yere bir şey bir evlilikler bakan üstte bir tane daha hadi hop bakalım durduk yere saçma sapan sorunlarla uğraşıyorlar. Sonra hımsı <gülüyor> sıraya gidiyorlar oraya başvurmak için. Kafada karışıyor çünkü evliken tekrar evlenmek isteyen adamın. Evet ama malçık oldu. Şimdi siz de değişir dediniz. Hiçbir şey değişmediği için. Değişmiştir can değişmiş olamaz. Değişmez olur mu ya? Yani bir... Yani. Yani. <gülüyor> bir yani Bir bıyık bırakmışsınız, bir sakal bırakmışsınız, bir şey kesmişsinizdir en kötü ya Bizim öyle Aa, oldu evet. mesela Evet yani ben arada bıyık bırakıp sakal bırakıp kesen birisi oldum ya, ya. Özgür Bey sizin hayatınızda çok sıkıcıymış ya, <gülüyor> ya Valla kusura bakmayın da bunu da söylediniz <gülüyor> mi? Ne yaptın abi ya Bıra Bırakın bir salın artık dizginlerinizi siz hep bu yani Özgür yapma bunu yapma insanlar ne der toplum ne der baskı baskı Hayır bırakın o zaman ya sabah işe kilt giyip gideceğim ben. Ay ben de giyeceğim dur vallahi ben de işe kilt giyip geleceğim. Kilti olan yaşadı. Hemen çaldın yalnız Faire Özgür Bey'in fikrini. Yok canım kilti var şu Ankara'da kaç kişinin kilti var? Özgür Bey'in var işte. Tamam işte kaç kişi biz federasyon tipi bir şey mi kursak yoksa direkt dernekle mi başlayalım Özgür Bey? Aa, önce kulüp kuralım. Valla hiç aklıma gelmemişti kulüp daha havalı Ay. bir şey. Ne o dernekçilik? O Özgür zaman Bey, yarından itibaren hayatınızda köklü değişiklikler olacak gibi geliyor bana Özgür Bey. Yani önce kulüp kuralım dernek zor. Bakın yani bir 20-30 kişiyi bulursak en azından hani kilt giyince sokağa çıkıp böyle 20-30 kişi dayak yemeden gezebilecek bir sayı oluşmalı. Ulaşamazsa... Ama ne? Dayaktan korka korksaydık <gülüyor> kilt giymezdik diye de sloganımız olur. Öyle yazarız. Aa, dayaktan evet. korksaydık kilt giymezdik diye. Sizi dövecek yani... olanlara büyük bir göz daha vermiş olduk <gülüyor> baya. <bahir. gülüyor> <gülüyor> yani. Hem böyle bizi protesto edenleri de biz şey İngiliz tarzında biraz daha doğrusu şey diyelim o Avrupa kilit giyenler İngiliz değil de İskoçya tarzında şey yapalım protestomuzu da yaparız. Hazır ay altımızda kilit varken. Yani yanımızda Eskoçların milli etkisinden taşırsak belki biraz yumuşatabiliriz o çaba. Siz bunu acaba baş başa biz yokken mi evet, konuşsanız ya? Biz, ya. Siz yayın dışında. <gülüyor> yayın dışında. Ben, ben çok <gülüyor> sıkıldım çünkü. Özgür Bey teşekkür çok ederim. Çünkü çilt olmayan Yanlış bizi nereden anlasın Sizden ki? Sizden değil biraz da Fahir'den sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış <gülüyor> anlamayın. Özgür Bey görüşürüz. Teşekkür ederiz aradığınız için. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay mı? Yeni yayın dönemini ilk bay bay'ı benden çıktı. Oktay Demirci'den bay bay açıl ee, ya dinleyicilerimiz arıyorlar arıyorlar ama reklama girmemle ama şimdi tabii 210 30 30 canım 210 30 30 olmaz mı Kenan ama şöyle demişti. Bir şey. Demiş ki Kenan demiş Kenan, ki ne? Kenan abimiz 210 30 30 değişti galiba. Sabahtan beri arıyorum açan yoktu. Abi nereden bilelim Kenan abinin aradığını? Aa, Günaydın. Günaydın herkese. Kenan Allah. abi? Aldılar <gülüyor> bile. <gülüyor> Kenan abi? Alo. Alo Kenan abi merhaba. Ay Kenan abi değilim. Aa siz aa, kimsiniz? Aa, çok benziyorsunuz. Kimsiniz? <gülüyor> Ben Gözde. Gözde Hanım hoş geldiniz Gözde. yarınımıza. Çünkü Beyaz. ben ilk siz açtık. Hayır Gözde Hanım açtığı zaman ben dedim ki ya Kenan abi ya Gözde dedim. Gözde çıktı <gülüyor> Gözde çıktı iyi oldu vallahi. Gözde Hanım hoş Nasıl geldiniz. Nasılsınız Gözde Hanım, neredesiniz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti Nerede? yaz neler var hayatımızda ne değişti? Özlediniz mi bizi? Ne Biz değişti? Siz... Ee, evlendim benle. Evlendim Herkes yani sıkıntıdan eve. mı evleniyorsunuz ne yapıyorsunuz? Yoksa yani yazın yapacak başka iş yok tatil tatil bir yere kadar evlenelim mi diyorsunuz ne yapıyorsunuz? Ee, yok öyle demedik tabii. Kaç yıllık bir ilişkiden sonra bir gerilim var oldu orada. Yani şey yaptınız. Bayağı bir şey <gülüyor> oldu galiba. Kaç İşin... yıllık? Ya bizimki bir yıl olmamıştı. Bir yıl yeni dolmuştu evlendiğimizde o civarda. Öyle bir şey olmamış canım. Öyle bir tava bayağı iyiymiş ya. Bir yılda olmadı. Kız onu... tarafıydınız siz galiba değil mi? Öyle oluyor. <gülüyor> Nasıl Hayır, bazı <gülüyor> gelinler ben erkek tarafıyım diye daha birinci dakikadan şey yapıyorum. Taraflarını belli diyorlar. O kadar kocam köylü olamam canım. Nasıl memnun yani. musunuz? Değişti mi bir takım şeyler? Beyefendiniz size karşı tutumu olsun, tavrı olsun. Değişti mi? Ee, Ay şu şarkıyı çalalım bari iki saattir kafamıza kapalım. Kafamıza... değişmedi ya. Hani. De değişmedi mi? <gülüyor> değişmedi. Niye oturduğunuz yani. ev falan değişmedi mi canım? Tabii Gittiğiniz de. geldiğiniz Tabii yollar, şeyler. Değişmedi. Yani hmm. tavrı değişmedi diyorsunuz. Ne güzel işte böyle bir adama sahip olduğunuz için çok şanslısınız belki de Gözde Hanım. Ya çok şanslıyım evet. Yani Onu ona sıkı, sıkı sıkı saralım ve sakın elinizden kaçırmayın deriz. Ver Ama şarkı. böyle şey gibi tamam. de değil. Şarkını Mesela. ver, mesajı verdikten sonra şarkı. Bu da sizin şarkınız olsun mu Gözde Hanım? Ne gelen şarkı? Olabilir. Gelen şarkı değil geldi o bile bakın. Gelmiş hakikaten olabilir olabilir olabilir. Especially for you. <gülüyor> Şarkımız bu. Teşekkürler. Hoş çekilin. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabah. İlk etap insanlar Günaydın Efendiler bir kez daha modern sabahlarda yeni bir saatin başı 9-12 saatimiz ve Fenişlerin macera dolu dünyasından istifa edip. Bu sabah tekrar aranıza döndüm. hoş. Çok doğru bir karar oldu, yanlış mikrofon seçimi. Diğeri, Fahir Bey mikrofon için diğer pota, lütfen abonunuz. Diğer potlara yöneliniz. Potlara abanmayınız. O değil. O değil. Fahir ha, şöyle yapmışlar. Gece gelmişler, her sırada Siz mi olmuş? O da değil ki. Allah heyo, sesimi kesemezsiniz böyle. Aa yok mu Fire'ın şey, mikrofonu? Bakayım. Aslında Fen işlerinde yani. bir tane fazla mikrofon vardı. <gülüyor> ama olmaz. Bu değil değil mi? Ana sevgili dinleyiciler. Ee, şakaydı. Gerçek oldu. Şakaydı. Gerçek oldu. <gülüyor> <Modern gülüyor> Şimdi ben buradan gerekli e, kim? kime? Fire mikrofona yaklaşmana gerek yok. Çünkü o <gülüyor> mikrofon çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa Sen, ucu boşta mıymış onun? Yok burada başka ucu boş bir şey var. Da, onu takacak bir yer bulamadım. <gülüyor> ama neyse ya zaten <gülüyor> İki benim de yok. yayın yapasım yoktu olur mu Faiz gel zaten bu beni unutacaksınız diye çok korkuyorum ben bu yok, stüdyonun yok. kapısının arka kolu yok ya. Bu vallahi beni unutmayın olur mu? <gülüyor> Bence arka koltuğu olmaması mı yoksa mikrofon olmaması mı yayın için daha büyük mesele. O Gelsene Faiz, i̇şte bu tarafa gelsin Faiz. Bir dakika, bir dakika. Bir, gel. bir dakika. dakika. Beri yana gel, beri yana. Ses, ses geliyor mu? Ses geliyor da benim mikrofonumunuma tebellüş olduğunda. Ya o derece yani. Vardırmayın beni sabah sabah diyorum. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ee, tabii ki mikrofon olmaması. Fahir <gülüyor> gelsene şuraya ya. Ya oraya nasıl geleyim? Ben de fazlalık geldim. oldum. Siz çünkü ben dinledim. Ya Çok bir geldim valla yani program şu Harika, anda bir dünemikler bozuldu ya. Biz dedik oğlum program iki kişilik diye. Sen <gülüyor> mikrofonu da kaldırmışlar. Daha ne diyeyim yani. Oktay biz de kendi oyunumuzla şeye gelmiş. Fahir yalnız güzel oldu ya. Bağırıyorsun ya sen normalde konuşurken. Tokatçı Çok... ikili programının... <gülüyor> <gülüyor> ömrü kısa oldu vallaha ya böyle mi konuşacağız böyle konuşacağım abi bağırta bağırta konuşuyorlar şu aslında. kapıyı aç da ben bakayım bari hayır bağırmanın bir noktasından sonra küfre girecek <gülüyor> programda <gülüyor> bir kişi bir şey yapamıyor o noktaya geldik programa bak kapımı aç da bari mikrofona bakayım <gülüyor> sen hatırası dün <gülüyor> yerde şu kapıyı aç kapıyı ha? siz ve o kapılarla uğraşırken ben ne yapayım acaba dinleyicilerimizle sohbet edeyim eyle, bari eyle eyle dinleyicilerimize eyle ne yapıyorsun sevgili izleni. Ay Okta geldi ha geldi vallahi, vallahi geldi geldi mi? Yemin ediyorum geldi vallahi. Şey. Oktay şu seninki gitti yalnız <gülüyor> geldi, mi geldi vallahi vallahi geldi. helal Oyunama mikrofonmuş olmuş Oynama olmuş demek ki o gece girdiklerinde mikrofonunu kafununla kusmuşlar <gülüyor> tamam, konuş bakayım benim, benim, benim bir dakika ha beni onu seni unutmayız seni unutmayacağız çok hoş evet. Şu anda dinleyicilerimiz de geldi de ne konuşacak gidiyordur belki. Ay, oh be. Oh be. Vallahi bize kurulan komplulara e, efendim. Resmen tokat gibi cevap geldi. Bizans oyunlarına rağmen en nihayetinde yaptık. Ben oktayla <gülüyor> e, en son cumartesi günü görüştüm. Nasıldı? Hiç tokat gibi bir diye bir laf şeyinde yoktu. E, Literatürde ama o gün yoktu. çıktı zaten. Cumartesi basın toplantısında sordular Suat Kılıç'a. Ha tokat gibi cevap. Ha ondan o, Cumartesi papada Cumartesi papada. Bizumsuzsuz konular konuşmayalım ya. Yani aile evet, içinde doğru. olur öttü şeyler. Tabii yani kol kırılır yeni ne içinde, içinde olur. Aile. aile içinde Kabine anladım ben. Aa senin de kabile. Yani o zaten kabileden gelmedir kabinenin. Köküne indiğimizde kabile ailenin temelidir. Yani aileler Su bir araya inler, gelerek sabahlarda... kabileyi oluşturur. Kabile o şey olduğunu zaman içerisinde o ne kabilesi derken de kabineye dönlerdi. Bunlar sabahlarda bu sezonda istediğimiz konudan konuşma özgürlüğümüz var. Var. var. Sizin de var tabii Özellikle hocam. de herkesin ayrı konuda kendini iyi hissettiği <gülüyor> bir şeyler katabileceğin konuda konuş. Mesela ben şimdi bu kabile, kabine konusuna girmeyeyim dedim. Zaten çünkü gördüğüm kadarıyla bir tane esprisi var onun. Girsen onu da baştan yaptı. Baştan yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ben dedim başka yerden gireyim ben mesela. Ay Vallahi billahi. Ama sizin de aklınızda konu varsa sevgili lütfen <gülüyor> Konusu olmayanlar aramıyorsun. <gülüyor> Konusu olan arasın. 210 -30 -30 telefon numaramız aynı. Değişen bir şey yok. Evet o konuda daha ısrarlı tavrımızı sürdürdük. Güzel oldu. vallahi bu kaçak yol çalışması yüzünden gelmek zor. Gazete alacak yer yok. Gelmek zor gitmek mi zor? Yorumlu cümle. Evet. Ben nasıl çıkacağım oradan ya? Ne? Bir ben, düştün. Yani gelirken zaten ağladım çok ağladım. Sen Konya yolundan geldin değil mi? Konya yolları, incek yolları, her yollar hepsi felç, felç, felç <gülüyor> ve kan al diyor. Ama zaten öyle derler. Sen tozlu Ankara. yollara girmedin abi. Ankara'nın yolları artık mafya gibidir derler. Girmek vardır çıkmak yoktur. Abi ya, onu abi. düşündüm ya ben kaçsam dağlara diye. Ama o yer <gülüyor> de çok şeydi. Sapan Kalabalıktı. Ya. Gideyim ben başka bir yerde. Elma Dağı <gülüyor> diye düşündüm. Veya en, bir orada bir enistitü bulup Orada <gülüyor> çalıştırdın. <gülüyor> enistitü. <gülüyor> Aa gazete almışsınız. Nerede aldınız gazeteleri? Gazeteciden. <gülüyor> Var mı gazeteci? Bu böyle şeylere <gülüyor> çok şaşırıyor. <gülüyor> Oktay öbür yanlış tarafa bakıyorsun. Stüdyoda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vahşi hayvan panik. Ya, onu açıklamam. <gülüyor> Küfretme sakın Oktay ağzından yanlış peşim. Sevgili dinleyiciler hakikaten Oktay'ın kafası büyüktür. O kafanın büyüklüğünde uçan bir nesne var şu anda stüdyonun içinde. Yarası da ürktü haliyle bu kadar iri kafalı bir şey yok. Sizce normal mi ya o? Kaç aydır herhalde Hayır. kapalı kaldı Ko kol olmadığı için. Büyüdü adam. demek ki. Neyle o var? normal değil de senin de tepkin biraz şeydi Oktay. Evet. Biraz... <gülüyor> o ne var? <gülüyor> Ay. başta e, bu kelemenkler olmak üzere tüm dinleyicilerimizden özür diliyorum evet. <gülüyor> yalnız kelemeğin oktan arkasında bir yerde diye bakarken öbür tarafta durup beklemesi de şakacı bir tabii. <gülüyor> şimdi dönünce şaşıracak diye bekliyordum <gülüyor> ben camdan gördüm. Kelebi. Ay çocuklar çok güldürdünüz beni. Valla 40 dakika 45 dakika konuşuruz <gülüyor> biz bu kelebek konusunu. Haydi kapat kapat bu kelebek konusunu kapat bakalım. Kelebek konusu bitti evet yeter. Bugün gazetelerinde bakalım bizimle ilgili bir şey var mı? Bak bakayım var mı? Aa yok vallahi hmm. yok bu senede yazmamış. Yok yine Cem Uzan yine Cem Uzan. Cem Uzan yine çıkmış beyaz gömlekleriyle ya adam sezonu geçirdi. Zaman da çok yaptırmış tam onun da etkisi var Oktay. Cemuzan mı çıkmış gözümde? Cemuzan yine evet. gazetelerde. Ne olduk ya? Cemuzan ne yapacak o diye. İyi okeydi. Eee Jet Society'de diye. Kırmızı Bülten'de aranan Cemuzan Jet Society'nin gözde mekanında eleniyor. Bizim dükkanda Allah'ım bakayım yok değil. Başka bir yerde Fransa'da görülmüş de. Hı, Hı Oktay etkileniyor böyle şeylerden. Fransa Jet'tir. Komple Jet. Döner dağıtmış mıydı seçimler Dönerek, Döner ekmek. Döner, döner ekmek, ekmek ve pilav mı? döner. Tabii. Döner ekmek ve pilav dönerle yaklaşık yüzde sekiz mi ne oy almıştı? İyiydi yani bayağı iyiydi. Sekiz almamıştı ya Fahir. Cana oh, sağ olsun ben olsam yüzde yani Ayranın zaman... Demek ki ayranla helva da verseydik tatlısıyla iktidardık diye konuşmuştum. Tabii. Çünkü şey vardı bir iki yerde dönerde sorun çıkmış. <gülüyor> Ondan yani iyi mi pişmemiş ya da çok mu pişmiş? Ondan oylarda bir düşme oldu ama onun dışında pilav dönerle seçmenlik üstürdü. Seçmenlik üstürdü. Dediler ki bu adam daha pilav da pilavda böyleyse oho lapa bir iki yerde de şey olmuş. Ondan kaynaklı yoksa gayet iyiydi yani. Şu anda meclisteydi öyle söyleyeyim sana Okla. Eski İngiltere ee, Başbakanı Tony Blair'ın artık bir e... Türk gelini Türk var, gelini var o şeyden sonra moda oldu Cole'den sonra Helmut Cole nasıl bir Türk gelini aldı ondan sonra o eski başbakanlarda ay ben de alacağım e, ben A de alacağım Avrupa siyasetinde öyle bir şey var ya moda işte trend birisi başlatıyor gerisi ben şimdi bekliyorum yani ben buradan genç kızlarımıza da ses ediyorum. Avrupa'da siyaset dünyasında eş bulabilirsiniz ee, şey yazacaksınız politics yazacaksınız Facebook'a oradan bulabilirsiniz bugün çok mutluyum çünkü gelinim harika bir kız demiş Blair Tony Blair ya adam çünkü şeye alışık ya soğuk ne? İngiliz kızlarından sonra babacığım diyormuş gelin. Bir, de, bir de Akdeniz kanı taşıyor çünkü tabi o da sıcak kanı e, ya, demiş, Ben. Yani. bana kendi çocuğum bu kadar sıcak davranmadı yıllarca demiş ben Yalnız yıllarca şey eşek canım. gibi yaşadım demiş Tony Blair'ın eşi Neydi o hanımefendi adı ya? Dorothy. Şimdi hatır, hatırlayamadım ben. Timothy ya da Dorothy olması lazım. Timothy, Timothy, Timothy Timothyydi. <gülüyor> <gülüyor> Duvak mı takmış acaba ya? Duvak o da özenmiş tabi. Duvak takarlar İngilizler. <gülüyor> duvak takılır mı ya? Gelinden başka biri duvak Hay, takar mı Hayır gelin ya. başı şeye gidiyorlar ya bunlar. Sabah beraber kuaföre giderler. Kuaföre gider gidiyorlar ya. tamam. Beraber i̇yi iyi bilirim onu misin? tamam maşa, maşa yaparlar. <gülüyor> ben de demiş gelin başı yaptıracağım. Bir... Çünkü onlar e, duvaksız evlenmişlerdi. O da nikahı yapmışlardı. Daha Blair'in gençliği. Beş kuruş parası yok. İşçi partisinde o zaman tabii Timothy yani. demişti. Gel şuradan şey yapalım. Nikahımızı kıyalım. Annenin babanın bir ağzını e, kapatalım. Ondan sonra bir ara düğün yaparız. Sonra tabii siyasette yükseldi, başkava falan filan derken düğüne hiç vakit olmadı. Gelinin anne tam yapacaklardı neydi? Baba... Dayananın öldüğü sene de ben dedi bu acin üstünde düğün yapamam, yapamam dedi. Kısmet işte. Gelinin anne ve babası ee, düğüne gelmiş, babasının ikinci eşi. E, katılmamış düğüne e, davet edilmedi biliniyor biliniyormuş zaten bu ikinci eşin ama törene geleceğim demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de geleceğim. Ve bir gerilim olmuş. Kimle siz, kimle kim arasında? Genel İngiltere Kamuoyu ile e, e, ikinci eşi arasında. İkinci eşi arasında. Keşke hanım, şöyle bir tartışmalar olsaydı da öyle girseydik yani düğünden ziyade. <gülüyor> sen ona ne analık yaptın diye. Çok güzel söyledin ki. Vallahi helal olsun. Eski İngiliz Savunma Bakanı Geoff Hoon vasıtasıyla tanışmışlar. E bu seceresi davetinin arkasında mı yazıyormuş bu ya? Tabi canım bilgi veriyorlar sonuçta. Nerede tanıştılar bu kızı nereden bulduk? Kız da Oxford mezunuymuş. 8 yıldır beraberlermiş. Kaç? 8. Kız zaten kaç yaşında? Neredeyse diplomatik şey olacakmış ya. O kadar oyalanır mı? <gülüyor> diplomatik nota gönderecekmiş. Arkadaşlar, bu ilişki nereye gidiyor Düşleri notası? Düşişleri Bakanlığı'na şey yapmış... Kız yazmış bu seni evlendirin diye Davut Oğlunun da en büyük baş biri olarak görüldü. <gülüyor> Davutoğlu mu? <gülüyor> <gülüyor> Lider Türkiye şey yaptı, müdahale etti. 8 yıl nişanlılık bir anda evlilikle sonuçlandı. sonuçlandı. Helal olsun dış işlerine. <gülüyor> <gülüyor> Komşu olmayanlarla sıfır sorun politikası. Vallahi... Öğrenin ardından düğün için geçilen 4 asırlık malikane. 4 asırlık malikane. Blair ailesi tarafından 2008'de kaç milyon dolara satın almış olabilir? 3, 4, 8, 12. Yer orada milyon dolar diye bir şey yok, pound. Benim bildiğim çünkü ben en son Haziran'da gittim, poundtu. Amerika Amerikalıyım sabit. Ben demiş dolar, benim poundu kafam basmıyor demiş. 9 milyon doları 9 milyon gayet. O Hı -hı. da davetiyenin arkasında yazıldı. Bunlar hep davetiyenin arkasında <gülüyor> yazıldığı için söylüyorum ben Sağ size. Şaşaf gibi <gülüyor> davete <gülüyor> gitmiş. yanlış şahane 9 milyon dolar alırmış. yalnız tonu bile yürüne biraz şey. Seme biraz se vallahi seme İngilizcesinde Semeni seme <gülüyor> neden bilmediğimden bilmedimden söbü mü yani hayır işte bu o söbü kafa hayır, söbü kafa. dediğin kafa o kafa olur da şu bak şu işte bak seme He, bak. biraz semeymiş evet. <gülüyor> şimdi gözünde canlı şimdi gözünüzde canlanmamıştır semene diye ama gazetedeki fotoğrafı görünce evet bu adam bak, semeymiş diyeceğiz bu yani oğlu evet. Yiyon. Bu arada dinleyicilerimize soralım Semi. Çünkü elçiliklerden alınan dinleyenler anlamadı. Şimdi Ama oraya. şimdi kriz çıkmasın. Semi e, Sem e dedik şimdi. Tony bir İngiltere ile aramızda bir husumet olmasın. Olmaz canım. Ya, iyi baştok. kötü bizim şeyimiz var yani. O zaman bir reklamlar sırasında bana Semi'yi etraflıca bir anlatır. Biz de sohbetimize öyle devam edelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor 9.33 oldu saatimiz Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor Almışsınız gazeteleri Ay ne olacak ne bitecek bildiğin gibi 3.5 ayda Senin finishleri mağdurandan gayri bir şeyin olmadı mı Egecim anlat bize biraz Tekrar Dönüş maceralarını anlat Neler değiştirdiğince evlenenler aradı bizdeki. Hep evlenenler Hayat Bir tek insanların... evlilik mi ya değiştik? boşanmada da değişiklik diyorsun. Konu kötü olduğu için da... şey Aklımıza yapmıyoruz. Yani, olumsuz olduğu için. E, olumlu örneklerle devam edeceğiz elbette ki. E, Bizde neler değişti? Bu önümüzdeki yayın döneminde neler... Önümüzdeki, önümüzdeki aylarda ne değişebilir Fahir? Biraz sen anlat. Önümüzdeki aylarda pek çok daha e, değişiklik olacak. Bıyıkları keseceğim mesela. Bıyıkları keseceğim. Bıyıkları kesiyorum. Yani haftaya kesiyorum. Tekrar anladım ki hakikaten bıyık bana çok yakışıyor. Ancak... Kıyafet biz anladık biz de şey yaptık böyle Oktay'la dağlarda haykırdık. <gülüyor> Birbirlerinizi sarılarak tahmin ediyorum. Ee, bıyık bana çok yakışıyor ancak kıyafetlerime yakışmıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kıyafetlerini ya kıyafetlerimden çizeceksin. vazgeçeceğim ya, ya da, bıyıklarımdan. Ya da çıplak ee, gezeceksin. Yani de çıplak da gezemeyeceğime göre o da düşündüm. Çıplak da gezemeyeceğim çünkü buyık. Sen bu işe şey... bayağı kafanı yormuşsun Süfa. Benim Günlerde buna kafa yoruyorum, başka bir şey yormuyorum. <gülüyor> bıyık sana çok yakışıyor derken yani bıyık bana çok yakışıyor, kıyafetlerime yakışıyor, Yakışım. yakışmıyor derken aynada donsuz kendine bakıp <gülüyor> bıyık çok güzel diyorsun. Sonra giyinip bir daha bakıyorsun. Ben sana bir şey söyleyip bak, samimi söyleyeceğim. Hani böyle ne bileyim işim gereği hamamda çalışıyor olsam ya da yani böyle hani üstsüz çalışıyor olsam <gülüyor> İşin gereği nerede <gülüyor> Mesela güreşçi diyeceğim, onlar düstere ne yapıyor? Ya. Şaltı bir şey alıyorlar. Yani yok yani yağlı güreşçi ha, Yani işte o tür bir şey olsam çok yakışı. Böyle devam ederim. Ama tellak mı yani senin? <gülüyor> o zaman kıyafetlerini değiştirmeyeceğini göre. Çıplak da mesle... göre. O zaman Dev... radıcılık e... çok Dev... sevdiyim radyoculuk meseleni. devredilen hamam var isterseniz. Devren kiralık mı satılık ayranlı soda veririz. Ayran soda. Ben sana söyle. Vişne soda. Ayran soda. Bir de tatlı mu? Ben kasada dururum ya yeni bir. Bakım. <gülüyor> ben çünkü çok erkeklerin yanında çıplak dolaşmak istemiyorum. Şortla dolaşırım oğlum. Tamam içeriye ben bakarım. Oktay sen ben de. Ben kendimi bir odaya kilitlerim yani o terliklerden giyip. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonuçta ben keseceğim. Buna kanat getirdim yani. Uman e... tamam, Fahir yapma. Önümüzdeki hafta. Sonuçta bu yıksanı çok yıksın. Tamam az ya. Az önce Cuma... oldu. Şöyle söyleyeyim Cuma günü. Kes... Az önce sen söyledin yani. Tamam Cuma günü kesiyorum <gülüyor> bu Cuma. Bıyıklarıma... Sevgili dinleyiciler siz de takipçisi olun lütfen. Tamam bu Cuma kesiyorum. Niye Cuma'yı bekliyorsun? Ha? Yani bu bir teklif değil. Kuman yani. kestiğe de niye cuma? cuma yani şu, şöyle ne şey. Yapıyorsun? Ben şimdi bıyıkların e, daha e, netleşmesi için ne yaptım? Hani böyle Photoshop'ta yaparsın etrafını temizlersin. Ne evet ben, ben de, de bıyığın zaten en çok o tarafını beğendim. Hayatı Photoshop'la açıkladı az önce. <gülüyor> kirli sakalından kurtuldu. Kirli sakalımdan kurtuldum. Ya yani kirli oldu? sakala da bir şeyimiz yoktu da bu güzel bir hat bırakıyordun ya sen hep özeniyorum benim çünkü o hayvansı şey dediğim Kızılay otu hattı gibi böyle bir <gülüyor> ne <at. gülüyor> yok ya böyle metro hattı gibi böyle. tek metro e, dolu daha da güzel olmuş <gülüyor> vallahi ya va onun gibi işte e, bu ortaya çıkınca da şimdi bu yıkları yani şimdi bu yıkları kesersem şu anda Hı -hı. ne olur Kebiş Pirupak. surat dedi. Piyrupak dediğimiz kebiş surat. Ee? Hatta kebiç yüz mü? Ne deniyor Oktay ona sizin yörede? Kebiçör. Kebi... Yani. Öyle olmak da istemediğim için kimseyi de e, hem zan altında bırakmak istemiyorum hem irite etmek istemiyorum. Bazı insanlar şu anda... Zan altında kaldı. <gülüyor> zan altında kalmış. <gülüyor> Dört kişi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vallahi öyle yani. O yüzden de dedim ki en güzeli temizi cuma gününe kadar. Ben biraz sakal salayım. Biz sakal salma denir. Nasıl çay dökme denir? Sakal salma denir. Biz... Sakal koyayım mı diyebiliriz mesela ayıp <gülüyor> olarak adledilir Konya'da. Sakal koyayım mı derler mesela olmaz. <gülüyor> Ayıptır. Ayıp olur. O yüzden çay dökün mi denir mesela. Mesela o yüzden ben de aynen ay kadar sakal salacağım. Ondan sonra da... E... Vira, Vira bıyıklar. Vira bıyıklar. Bir Cuma konusunda 5-6 tane bilgi verdik. <gülüyor> Merak ettiniz mi? Valla bravo. Kebi çor. <gülüyor> Bah, bu sene Hayırlı zaten olsun. yöresel'e çok e, meyilli olacağız değil mi yani o e, 2013-2014 sezonunda en büyük esprisi bu olacak evet. ben de dinleyicilerimize e, müjdeyi vereyim e, saçlarımı arkaya taramaya başladım yani bunun da müjdesi Dünün yayın döneminin büyük esprisi de bu çok güzel. Peki yeni böyle hani bazı Hayır, diyorlar... favorilerde bir değişiklik. <gülüyor> Onu laf oraya gelecek. Hayır, favorileri kesmeyeceğim. Oktay Demirci tabi yaz boyunca takip edenler vardı, etmeyenler vardı. Ee, edenlere de, etmeyenlere de çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> edenlere çok teşekkür. Ben yani. de tekrar acaba yayınımız başladığına göre bıraksam mı acaba sakın. Yok bırak, Oktay. Yani ben... salma mı bırakma mı? <gülüyor> <gülüyor> Sakal <koyma> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme. <gülüyor> yüzümü sakal Bence bir sakal koy sen de. bir sakal hakikaten Oktay istiyorsun. Dökeyim mi? Dök. Sakal dökeyim o zaman yüzümü. Öyle yapayım ben de ya. Böyle yapacağız. İşte çok fazla bir değişiklik yok. Onun dışında e, tabii ki hayatımızda değişiklikler var mı? Var, var. Yani Okullar yok. açıldı bugün. Hayırlı olsun. 17 milyon öğrenci, 800 bin öğretmen bugün ne başı yaptı? İşbaşı Köşebaşı Hayır Ocakbaşı yaptı Değil o, okullar, herkes... <gülüyor> okullar açılıyordu ya yani hep birlikte mi Ne <gülüyor> bir kadar güzel olur ya Ocakbaşı yapılsa Vallahi herkes o gün işbaşı yapıyor şey başıyor sezon Değil, Değil. hayır ee, Arabaşı çorbası yaptı Hayır Çünkü okulla beraber hastalıklar geliyor bir sağlam arabaşı evet, çorbası Evet kuşbaşı diyeceğim ama kuşbaşı da Arabaşı yedin mi sen içeke Arabaşı yedim Yemin Nerede yedin, yedin? Nerede yedim? bir dakika hakikaten dükkanda da. yaptılar Kim yaptı Personel arabaşası Hayır o arabaşı değil gerçek o çakma arabaşı. Ekmekle mi yanında o özel ekmeğiyle beraber mi yedin yoksa? Özel ekmeği mi? Evet o arabaşı çorbasının esprisi aynı zamanda ekmeğiyle. O zaman yemedim. Özel ekmekte herhangi bir şey yemedim. <gülüyor> i̇şte bunu sıkıştıracağımızı biliyordum. <gülüyor> Yok yani hakikaten yaptılar mı dükkanın arabaşı çorbası? Yaptılar ya öyle bir etli etli bir şey değil mi? <gülüyor> Her gördüğü etli çorbayı adam ne yapsın? Arabaşı dedi. Arabaşı diyor. Okta biraz anlat biz de yemedik ben yemedim yani arabaşı. Öğrenciler arabaşı da yapmadığına göre. Evet ne yapabilirler? Değil arabaşı değil arabaşı konusuna geliriz de bu ne olabilir? öğrenci kol bastı. Değil abi Kolbastı. Ya bugün neye girecek öğrenciler? Bugün, bugün sınıflara girecek. Sınıflara sınıflarda girecek. ne olacak? Hizaya girecek. Ne, ne, girecek. Neler olacak sınıflarda mesela Sınıf, sıra... sıralar? Takvim ne mi? Takvim başımı yaptı. Ya takvim. Ne, isimler sinir? tablosu başımı. Güzel ama mesela sınıflar geliyorlar, oturuyorlar. Evet. E, ondan sonra öğretmen geliyor mesela. Konu mu? Tahtaya geçiyor. Ondan sonra konu ne için... anlatmaya başlıyor? Konuyu, öğretmen? konu yazacak oraya. Hayat hikayesini. Hayat bilgisi mi? Ya öğretmen kendi... Yani mesela... Bir macerası mı? Yaz tatilini Sen bilgi bilgisi var. öğretmeni geliyor. Nereden geliyor? <gülüyor> şey diye anlatacak. Mehmet Emin Resulzade'den gelmiş. <gülüyor> Vay. Nakil. <gülüyor> Geldim mesela. İyi bir öğretmen. Fen, fen öğretmeni. <gülüyor> evet. Çocuklar dedi. Ben aslında fen işlerinde çalışıyordum. İstifa edip buraya geldim demiş olabilir. Öyle hikayesiniz. Evet, hikayesini falan. Hayat hikayesi. Bilemedim. Branş mi, mi dediğin. Yani fen Zümre öğretmeni... başı mı? Zümre başı mı? Bir dakika zümre başı olabilir falan. Pardon zümre başı diye bir şey var mı? Zümre nesi var? Zümre başkanı mı? Zümre başkanı <gülüyor> var. Zümre başı Züm başlığı geçer. Zümre Başkanı'na zümbaş denir doğru. Mesela koyuyorum hemen pardon döküyorum bu onu <gülüyor> 17 milyon öğrenci ve 800 milyon öğrenci. 17,5 milyon 17,5 milyon 35 nokta mi Hay Allah ya. <gülüyor> Az önce de söylediğimiz gibi istediğimiz konudan konuşma özgürlüğü sezonla devam ediyor. Bir 500 bin daha olsaydı çok iyiydi. 17 milyon sırf orada şey yapıyor. Ve de sonu da gelmiyor. 17 milyon, 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen bugün zümre baş yapacak. Hı -hı. Oldu mu? Olmadı. Arabaşı daha mantıklı. Tekrar Bence söylüyorum. Değil. Doğru abi arabaşı. Arabaşı şey yapıyor. Yani. Hayırlı uğurlu olsun. Arabaşı yapan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize. Buldum Oktay. Ne? Sezon finali mi? Spoiler <gülüyor> mi? <gülüyor> Çünkü çocuklar hep seyrediyorlar, film seyrediyorlar, dizi seyrediyorlar. Biraz ara verelim isterseniz bu konuya. Bir sonra ara verelim, kısa bir ara verelim. Dönelim. Öğrencilere önemli yenilikler bekliyormuş bu sene. Ne gibi? İlk kez mesela kıyafet oylaması yapılacak. Hı -hı. Bitirilemedi bu kıyafet. Kıyafet oylaması, çocuklara mı soruluyor? Okulumuz serbest kıyafet mi olsun? Nereden bilsin 10 yaşındaki Abla çocuk bitiremediler ya, 3 sene önce de biz bunu konuşmuyor muyduk? Tamam, on, işte 10 yaşındaki çocuk nereden bilsin? Kıyafet oylamasını anne baba yapıyor zaten can. Çocuğa bir şey soran yok. Sen onun ne deniyorsan demişler <gülüyor> Liselere geçişteki sınav sistemi de neyden değişti olabilir? Kökten. Kökten değişti. Dipten değişti. bir gelmiş. Tümden ne olacaktı? Maalesef. Nasıl kök boyası var? Yeniden boyası değişti var. de olabilir. Evet. <gülüyor> Serbest çünkü, çünkü aylardır birikti ben 3,5 aydır hep içime akıttım. Hep içime akıttım. Sabahları Cık, akıttım değil döktüm Döktüm olacaktı. pardon. <gülüyor> i̇çime döktüm. İçime döktüm. Ne oldu? O bir ayardan sonra ayıp kelimeler yerine döktüm diyoruz Fahir. <gülüyor> niye canım akıtmak? Niye şey akıtma diye tatlısı bile var. Tatlı tatlısı var. Ona bakarsan hanım göbeği diye de tatlı var. Ona da mesela <gülüyor> döküm dedik. <gülüyor> döküm tatlısı. 24 Ocak 2004'te birinci dönem Mafiş 24 Ocak Fantuş. 24 Ocak'a kadar Aralıksız ders ders ders 24 İkinci dönemin Ocak. ne zaman başlayacağını Dönem sonunda söyleyeceğim İkinci dönemin ne zaman başlayacağını Allah bilir Yani onu şey yapmayacağız bakacağız Mini Mini kardeşlerimiz geçen hafta başladı onlar. Onlar bir işlerini bir... sıksınlar 24 Ocak'a kadar 24 Ocak'ta tatil var. Bu sene komple tatil Ekim ayında yine bayram seyran onları bir sonraki bir programda mı veririz? Bu seneki tatiller adlı köşemizde mi veririz? Tabii ne onu. Yaparız? Çarşamba günü veririz. sevgili dinleyiciler yeni yayın dönemindeki en önemli köşemiz bu seneki tatiller. Evet. Yaklaşan tatillerin <gülüyor> ha, e, haberinin verildiği ve tarihlerini <gülüyor> verildiği güzel vereceğim. Evet. Keyifli sohbetlerin olduğu evet. bir köşe. Farklı lütfen, kimse bakmasın internetten yani, falan. Yani çünkü yani, o bizim... Bizim programımızın gelmişti Bizim gelmiş, Lütfen de, yani. Evet yani. Bakmayın bekleyin lütfen. Başka haberler Oktay? Abi olmaz mı? Bir sürü şey var ya etli biber dolma tarifi. Beşiktaş coştu ben, galiba dün gece. Evet sen biraz... E, yani oda değişiklikler... Ben bilmiyorum. Aa o konu <gülüyor> hiç konuşulmadı. Tam programın ne tatiline oldu? geldi. Program Dinleyicilerimize tatiline de bir Bir içi... Bana Biliyorsun, çok benzetmeye başladılar Biliç'imi sana benzetiyorlar Sen ne Biliç'e benziyorsun Ona zaman gösterecek Bilmiyorum, Gecenin bir vakti <gülüyor> Twitter'dan ben bir mesaj aldım. <gülüyor> Beşiktaş'ın başına gelmişsiniz. Tebrik ederiz falan filan diye bir şey. He, baktın espri. Ben de çok hiç günledim. anlamadım ne olduğunu. Bir de yani tam böyle işte olayların yoğun olduğu dönem. Çarşı grubunun en gözde grup olduğu dönem. Acaba bir şey mi oldu falan filan oradan böyle Pıstın bir şey. Mı? Bir, tatlı bir pısmı oldu mu? Anlamadım ne olduğunu. Ne çünkü diye. çarşı grubu liderlerinden <gülüyor> Lider mi yaptılar mi? falan filan diye bir şey mi? Birinin başına bir şey geldi. Ben bir anda liderliğe mi yükseldim falan diye düşündüm. Ama senin o felema ne zaman mı? <gülüyor> Felomenlik dönemlerimden. Sevgili dönem. biliyorsunuz Ege Kayacan bu yaz sezonunda... Kısa bir yaz felomenliği yaşadım. Tatlı bir felomen oldu. Kaç gün sürdü o felomenlik? Bir Vallahi, 24 saat mi sürüyor yoksa? Felomenliğin öyle süresi yoktu Fariha. Felomenlik şöyle söyleyeyim 3 gün kadar sürdü. Ama azalarak. <gülüyor> Fade out mı bitti? Fade bitti. Şu anda hala normal seyrine gelmiş değil. Web sayfamız ziyaretçi sayısı. Bak çünkü felo bakarak. Ben şeyden biliyorum. Felomen olmadan önceki gün ziyaretçi sayısı 1... Kelomen olduğum gün 120 bin sonra 60 falan fıstık diye düştü. Şimdi 40. Ben yine tekrar 1'e düşene kadar 1'e <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey <gülüyor> düşene kadar bir şey yazmana gerek yok. Şey o zaman Çünkü yazarsın abi. Bir beklenti oluyor. Bir şey oluyor şimdi adamlar. Tabii doğru, diyor, doğru, sen haklısın. Ben eski haline dönmesini bekliyorum. Gitar fotoğrafları paylaşacağım istedim. Bakın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir gitar ben. Ne güzel değil mi dediğim istedim. Lütfen artık. Sonra yani. Şimdi Ki... Bilic, Bilic hikayesine gel. Ya Bilic hikayesine. Ben Bilic. tam takip edemedim onu çünkü. Şimdi Bilic geldiği anda bana... Bilic e, Beşiktaş'a geldi e, Beşiktaş değil Evet çok benziyor ben. ve gitar zevki de benziyor anladığım kadarıyla. Rock Roll da bir abimiz. Ondan sonra en... Görkemli tarafı da başarılı da oldu. Tabii. Şimdi şöyle Şimdi bir şey var. Başarı başarılı da olunca bir de yani havası var. ışıklı adam falan filan. Yıllardır şeydi... E, e, e, e, e, e, e, şu anda Oktay Demirci'den cüve e, yani kelebeğine de. tokat gibi cevap kafasına yedi tokadı. Bak, hakikaten tokadı yedi Ama... ve hiç oralı olmadı. Ben sordum kelebeğe Oktay sana vurdu mu diye. <gülüyor> Ay, Lüzumsuz konular demir. konuşmayalım dedi kelebeğe. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tokat attım. <gülüyor> çok özür dilerim. Senin felomen konusunu rol çalmak gibi olmasın ama ge kendisi geldi yani gördünüz. Evet gördük. Gördük gördük. Tepeme tepe tamam, geliyor. Tamam oktay kimse seni hayvanları eziyetten Öyle suçlamayacak. Tokat falan olmadı. Öyle şeyler gündem değiştirmek evet. için uyduruluyor. Bir de şunu söyleyeyim çok güzel. Ee, e Ege'nin yıllardır benzetildiği biliyorsunuz bir... E Erdal, tüplemesi, Erdal vardı. tüplemesi vardı. Erdal vardı. Neydi Erdal tüfenkçi miydi? Cık. Yok ya. Erdal, Emel, Emel Erdal'ın Erdal diye geçer. Erdal'ın soyu da ne? kim pay bu? Bilmiyorum ya. Herhalde öyle birisi var. <gülüyor> öyle birisi vardır herhalde tahmin ediyorum da. Orada Emel Erdal'daki Erdal'a benzetildin benzetildin. Ama... Yeni kuşak beni kime benzeteceğini bilmiyor. Bilmiyor ki o, o 20 yaşında Ama çocuklar Bilic, doğru. ne Emel'i bilir ne Erdal'ı bilir. Bilic ilaç gibi yetişti. Bilic iliç yani ilaç. İlaç bilinç, çare bilinç. Şıklat, şıklat, şıklat. Heh, bravo. Ne de başarılı sonra, oldu adam. Yani ben zaten hasta Beşiktaşlı olarak hasta Beşiktaşlı lafını yeni buldum. Nasıl? EGS'in var ya 4 ay süresince yani 4 ay zarfında süresince demeyeyim. Hasta Beşiktaşlı oldun, şey oldun adeta hani o siyah beyaz şeye camiaya adeta şey oldun ya. Ne oldun bu adam ne oldu siyah beyaz camiaya oktay ne denir buna? Mal oldum. Mal oldum. Mal oldum. Oldu. Oldu. Sonuçta kendisi bilir abi <gülüyor> ne oldu Ben bilemem ki. Yani o da güzel oldu bu evet, en Evet Zeynep demiş gelişim... ki çok benziyor hakikaten demiş. Gerçekten yemin ederim çok benziyor Allah belamızı versin ki çok benziyor hakikaten. Şey gibi ben haberlere çıkmak Bil istiyorum Bil e. ya. Bilice. Geçen sene bir, ne, böyle bir. Ronaldo'ya benzeyen çocuk vardı. <gülüyor> Ronaldo'ya benzeyen çocuk mu haberlere çıkmıştı. Bilice. Bil o haber Bil Ronaldo'ya o reklamlarda oynadı o çocuk sonra. Hadi canım, Ronaldo Signature. Haf Ronaldo'da ne olduğunu Bana anlamadı. Anantürk'e arkadaşlar zaten çok benziyor. Karşısına çıktım. Abi çok falan diye anlatıyordu. Ben gerçek görüntüler gördüm. Ronaldo bir tane adama bakıyordu. Bu ne falan diye. Yo, o benziyor ama ya. Ama ben Bilic'e daha çok benziyorum. O bilmeyen adamın Ronaldo'ya benzemesinden daha çok benziyorum herhalde Bilic'e içimde herkes şey ya. Ben yaptı Bilici yani. hiç görmedim ama bence de öyle abi. Bence de ben yani çok benziyorsun bence de. Teşekkür ederim. Bence öyle. bunu bir şey yapalım. Siz bir araya getirelim. Ya. yani şimdi ilerleyen maç sezon bilmem ne ilerledikçe şey olacak. Ne yazacağız? Felomenler bil birbirine benzer mi? Ya yok öyle değil de bunları bir araya getirelim. <gülüyor> Nereye abi? yazacağız onu da tam bilmiyorum da. Çünkü, küçük küçük kağıtlara yazıp cebime işte <gülüyor> şampiyonlukta gerilimde falan da liderlik mücadelesi yok deplasmanlı derken bir süre sonra böyle bir gerilimler olacak. Hazır da sezonun başındayken Ege ile Bilici bir araya getirelim. Evet doğru. Bunlar bir araya ya ne kadar benziyoruz? Siz nerelisin Sen dersin ki ben bizim atalarımız dersin. O da biliçinde kesin vardı. Ben var sana de. söyleyeyim yani. e, bir, bir de Arnavutluk tarafından da gelen var bizde. Yani, yani baba tarafı da orada biliçte de oralı değil mi zaten? Arnavut inatından. sen de Bekir'e benziyorsun bence Bekir ki Fenerbahçeli Bekir genç kızların yeni sevgilisiymiş. Bekir mi? Aha, Bekir. hiç duymadığımız futbolcu. Ben de bilmiyorum tipini. Geçen gün yani geçen gün bir e, biri mi dedi? Bir, telefonda gördüm. Fahir mi dedim? bir yerde okudum. Fahir Be Bekir'e mi benziyor dediler. <gülüyor> Bekir mi? Çünkü ben yaşlı büyümdür büyük ihtimalle. De. Sen bütün sorularını sor da ben hepsini cevaplayayım. Yani kim dedi? Bacağın mı falan ısırılabilir mi ya bu? Isırılabilir miyim? Oktay Demirci belden aşağı yok. <gülüyor> Çünkü o ısırdığı zaman <gülüyor> bir uyuşturucu şey yapmıyor. Kelebek yedi. Güve yedi lan güve. Davetesi var mı? Kıyafeti yediğine inanıyorsun seni mi yemeyecek? Vallahi pantolonu yerken uzunlar. bacağımı yemesin bu. Bu senin kelebekle mücadeleni çekim batalları bölümünde gösterir <gülüyor> <Yayın> sonunda. <gülüyor> Kamera arkasında. <gülüyor> e, Bekir, Bekir Fenerbahçe Bekir genç kızların yeni sevgilisini. Ya onu anladım da kim benzetti beni Bekire? Şu anda ben benzettim. Ha bir fotoğrafını gördüm iki gün önce. Şu anda aklıma geldi Fahir. Baya futbolculara benziyorsunuz ya bir futbolcuya gibi. Ben... teknik adam. Sen... Sen... sen de Masöre benziyorsun. Konyasporu Masoure benziyor. Cengiz <gülüyor> mi? <gülüyor> Hadi ya var var Cengiz abi var o aynı sen. Süper abi o zaman takım olduk mu biz? <gülüyor> <gülüyor> <Bütün gülüyor> <bir şeyler> Vay. <gülüyor> Teknik direktör, masör, futbolcu. Daha ne olsun ya? Tabii ki bir de Resmen yöneticiler. dev kadro. <gülüyor> modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. To... Macera dolu bir modern sabahların bu sezonun ilk modern sabahlarından sonuna geldik sevgili sabah severler. Espiriler, şakalar e, tabii ki hemen bir anda itil <gülüyor> olacak, olacak, olacak diye bir, bir kural şey yok. Olan esprilerimiz için teşekkür ederiz. Olmayanlar için özür dileriz. Özür dileriz ve bize Twitter'dan ulaşan tüm dinleyicilerimize hepsine cevap veremedik ama evet. çok teşekkür ederiz. Nazik mesajlarımızla Bu sezon çok çalışacağız. Bir kere onların şey hiç kimsenin şüphesi olmasın ki. Her sezon olduğu gibi çok Her sezondan daha çok çalışacağız. <gülüyor> Yani çok çünkü Çok bir inandırıcılığımız olmuyor da Her sezondan daha çok çalışacağız İlk sezonmuşçasına çalışacağız Son, Son sezonmuşçasına sezon sezon... Çalışacağız Hayır ilk sezonmuşçasına heyecanlı Son sezonmuşçasına da <gülüyor> Söyleyin ya <gülüyor> Söyleyin abi <gülüyor> Bu masa diyorsun Bunun ısı ne olacak diyorsun hepçi Evet çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür. Ederim. Ben ee, böyle konuşuyorum Kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyorum. oluyorum. Aslında Twitter'la Twitter konuşuyorum çünkü dinleyicilerimizin teşekkürle toplu. Bir e, şey hatırlatmasını yapalım. Arabaşının yanında hamur olur. Hamur çorbaya da daldırılıp yutulur. Özel ekmek nedir diye bana Özel <gülüyor> bana, ekmek bana bir şey sormuş haklı Özel olarak. Özel ekmek bir ekmek markasıdır. O yüzden Efe. veremiyoruz. Özel ekmek özel ekmek standlarımız olacak efendim Bak, müstehsi dağıtımız. gülümsemesiyle EGK açan sadece uzaktan e, tebessümleriyle biz eşit sadece Fulya'nın gelmesini bekliyorum şu anda <gülüyor> hayattan tek beklenti mi? <gülüyor> ilk gün daha az müzik lütfen daha çok sohbet olsun daha demiş. çok sohbet hep sohbet ilk günümüz sona <gülüyor> efendim ilk günümüz sona erdi o bu talebinize cevap verelim. gülenlere gülenlere teşekkürler diyoruz radyolarının başında. başka? <gülüyor> Seme beyninin belte gibi olduğu şaşkın ve salakça bakan gözlerinden anlaşılanlara denir demiş Kelen abi Kenan Doğru. abi. Kenan abi ne diyorsa doğrudur. İnsan sarrafıdır Çünkü. Kenan abi değil mi? Kerem Kuleli. Kerem Kuleli de o tamam abi. Öncelikle yeni sezonuz hayır olsun. Hayırlara vey olsun. Hı -hı. Cevap verin diye susuyorum. Hayır olsun. Hayır olsun. Hayır olsun. Ne, şey... hayır, olsun ha, hayır olsun diye cevap verin. Bir dakika hayır olsun. Bir şey diyordun. Amin ya. mi ne denir? Hayır başım başım üstüne öyle bir garip seninle. Başım falan. başım üstüne değil ne, ne? demek o? Buyur diye yine buyur Allah'ın çok eşe denir ya Allah Allah her şeyi karıştırıyorsun. Ha, hayırlı olsun. Hayırlı olsun esas size hayır olsun. olsun. Aro diye Sakit. diyeceksin. Sakitsin. Aro. Aro. Podcast konusunda aşırı duyarlı bir sezon dilerim demiş. Hassasiyet var. Dişlerde nasıl hassasiyet oluyor? Podcast konusundaki hassasiyet aynısıdır. Çünkü faiz dünyada diş dışında başka bir şeyde hassasiyet olmuyor. Bu önleyi vermeniz tam oldu. Ayfen Hanım. Ayfen Hanım buyursunlar. Asıl siz çok hoş geldiniz demiş. Çok, çok güzel bir sabahsız olan da bu oldu. Vallahi öyle. Ee, ondan sonra... Sonbahar modern sabahlar başlayınca gelir derler. Kim der bilemedim demiş. Uzan Bey, sağolsun. Biz gayet iyi biliyoruz. <gülüyor> biliyoruz kimin dediğini, dediğini çok iyi biliyoruz sen. Bu arada bir denizcimiz sen fenişlerinde gidince bir dinleyicimiz senin yerine e, Programa evet, gelmiş olmuş. istedi. Kim adı ne? N Nörovit. Nörovit. Nörovit. Böyle, buyursun gelsin bakalım. Buyursun gelsin. <gülüyor> başlasın. Ege o çünkü orayı oldu. Nereye girecek abi? İşte fen işlerine gidecek Fen abi. işlerine gitsin. Fen işlerine Umarım an, o kadroda dolmamıştır. Kadro boşaldı ve 200 liralık yemek fişim var benim oradan gide Onu da veriyorum çünkü ben burada nasıl kullanacağım onu? Yani. Aro kardeşim demişler. <gülüyor> Hakikaten tokat gibi cevaplar verdik herhalde tüm ee, tweetlere değil mi? Evet Neyse işte yavaş yavaş başlayacağız bu sezona. Bu sezon böyle birden abanma olmayacak. Yavaş yavaş. Nasıl böyle motoru rolanti önce bir rolanti, sonra hep rolanti. Çünkü önceki <gülüyor> sezonlarda baştan <gülüyor> abanmıştık. Bu sefer baştan abanıyoruz. Bu motoru anladım. benzetmesinden sonra. <gülüyor> Motor ne ben <mı>? benzetmesi. diye <gülüyor> <Opa>, yeter rolanti. Yeter o pa. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.